85. Bölüm Güzel Ahlakın Fazileti Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Resulü ve Habibini övmek ve kendisine ihsan ettiği nimetini açıklamak maksadıyla şöyle buyurur Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin Hz. Aişe radıyallahu Anha Validemiz şöyle der Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ahlakı Kur'an-ı Kerim'den ibaret idi. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme güzel ahlakın ne olduğunu sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimi okudu. Resulü sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Sonra buyurdu ki emredilen iyilik seninle ilişkiyi kesen akrabanla ilişkiyi devam ettirmek, senden esir giyip mahrum bırakana vermek ve sana haksızlık yapanı affetmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şüphesiz ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü mizana konulacaklar içinde en ağır basacak olan Allah'a karşı takva sahibi olmak ve güzel ahlaktır. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünden geldi ve şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü din nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Güzel ahlak. Sonra adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağ tarafından geldi ve din nedir diye sordu. Efendimiz yine güzel ahlak buyurdular. Adam bu sefer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sol tarafından geldi ve yine din nedir diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine güzel ahlak diye cevap verdi. Adam tekrar dolandı arkadan geldi ve din nedir diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama döndü ve buyurdu ki anlamıyor musun din öfkelenmemektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Uğursulluk nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kötü ahlak. Sahabi-i kiramdan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki Bana nasihat et Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Nerede olursan ol Allah'tan kork Sahabi yine dedi ki Bana daha çok nasihat et Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Her kötülükten sonra bir iyilik yap ki kötülüğü silsin Sahabi tekrar dedi ki bana yine nasihat etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki insanlara karşı güzel ahlaklı ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Hangi amel daha faziletlidir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki güzel ahlak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenab-ı Celle celaluhu yaratılışını ve ahlakını güzel yaptığı bir kulunu ebediyen cehenneme atmaz. Fu Rahmetullahi rahmetullah aleyh şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki: "Falanca kadın gündüzleri oruç tutuyor ve geceleri namaz kılıyor. Ancak kötü ahlaklı biridir. Diliyle komşularına eza verir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Onda bir hayır yoktur. O cehennemlikler arasındadır. Ebu Terda radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Mizan'a ilk konulacak şey güzel ahlak ve cömertliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala imanı yaratınca iman dedi ki Allah'ın Beni kuvvetlendir. Cenab-ı Hak celle celaluhu onu güzel ahlak ile kuvvetlendirdi. Allahu Teala küfrü yaratınca küfür dedi ki: "Allah'ım, beni kuvvetlendir." Cenab-ı Hak celle celaluhu da onu cimrilik ve kötü ahlak ile güçlendirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah-u Teala Celle Celaluhu bu dini zatına has olarak seçti. Bu dininizde size ancak güzel ahlak ve cömertlik yaraşır. Sözümü iyi dinleyin. Dininizi bu iki haslet ile süsleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Güzel ahlak Allahu Teala'nın ahlakıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ey Allah'ın Resulü, iman bakımından hangi mümin daha faziletlidir? Buyurdular ki, ahlakı en güzel olan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Siz insanları mallarınızla memnun edemezsiniz. Onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun edin. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sirkenin balı bozduğu gibi kötü ahlak da iyi amelleri bozar. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Sen Cenab-ı Hakk'ın güzel olarak yarattığı bir kişisin. Öyleyse de ahlakını Sen de ahlakını güzelleştir. Beraben Azib radıyallahu an şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel yüzlüsü olduğu gibi ahlak bakımından da en güzel olanıydı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çok sık yapardı. Allah senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak diliyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Müminin şerefi, dini, asaleti, güzel ahlakı, ve mürüvveti de akıldır. Usame bin Şureyk radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Bedevi Arapların geldiğini gördüm. Şunu soruyorlardı. Bir kula verilmiş olanlar içinde en hayırlısı nedir? Efendimiz buyurdular ki güzel ahlak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bana en sevimli olanınız ve kıyamet günü meclisime en yakın olanınız ahlakı en güzel olanınızdır. i̇bn Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Şu üç haslet veya bunlardan biri kimde bulunmazsa onun amelini hiç hesaba katmayınız. Birincisi günah işlemeye engel olacak bir takva. İkincisi Basit ve aşağılık işlerden alıkoyan bir bakar. Üçüncüsü insanlarla iyi geçilmesini sağlayacak güzel ahlak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken şu duayı yapardı. Allah'ım beni en güzel ahlaka yönelt. Zira senden başkası en güzel ahlaka yöneltemez. Beni kötü ahlaktan uzaklaştır. Zira senden başkası beni kötü ahlaktan uzaklaştıramaz. Güzellik nedir diye soranlar. Denilir ki yumuşak sözlü olmak, güzel yüz gösterip tebessüm etmek. Kim insanları güzellikle karşılar, onlara güzel ahlakla muamele ederse, insanlar üzerinde bir ağırlık olmaz ve kardeşleri tarafından övülen biri olur. Şair şöyle der, İyi hasletlerin hepsine sahip olduğunda ve bütün insanlara güzel davrandığında arşın sahibi tarafından her hayra kavuşursun, onların gizli ve açık teşekkürüne nail olursun.